geceleri nasıl değerlendirmeliyiz? Ne şekilde inşa ve niya etmeliyiz? Bu soruların cevabını ne istediği zaman Ayşe su içerken ağzını nereye koyduysa Peygamber bizzat onu ağzına... Sa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.